Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özgeç. Evet. Günaydınlar. Açık Bilinç'te bir evrim serisine devam niteliğinde olacak herhalde bugünkü Açık Bilinç programımızda. konumuzda Profesör Erol Eroğlu olacak. Onlarla ilgisiz bir sunum ve açılış yapar mısınız Güven Bey? Tabi ben yapayım hemen önce Erol hoş geldin merhaba merhaba güven Profesör Doktor Hasan Erol Errollu Ankara, Ankara Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Tıp Fakültesi mezunu benim de aslında Ankara Atatürk Üniversitesi'nden yatılı sınıf arkadaşım okul arkadaşım evet. kendisi genel cerrahi ve kanser uzmanı Evrim kuramı konusuyla da ilgileniyor ve uzun yıllar boyunca çeşitli yerlerde evrim konusunda dersler verdi, sunumlar yaptı, sempozyumlara katıldı. E, halen hekim olarak çalışmalarına devam ediyor. Şimdi biz bir süredir evrim kuramı tartışmalarını e, izleyen bir seri yapmaktaydık. Bir tek geçen hafta küçük bir ara verdik yılbaşı nedeniyle işte yeni yıl kararları hakkında falan konuşmuştuk. Şimdi yeniden evrim tartışmalarına dönüyoruz. İki dipnot e, ekleyerek hemen ben sözü Erol'a vermek istiyorum bir tanesi şimdi bazen işte e, bu Evrim serisinin son bölümü falan diyorum ve bir yanlış anlaşılmaya neden oldum e, korkarım Çünkü son bölüm e, demek biraz muğlak bir şey son bölümden kastım yani bölüm e, derken bazen işte programdan bahsediyoruz ama bu sefer o değil. Son seri diyelim. Son seri derken de aslında böyle bir hani nokta koyduk artık evrimden bir daha konuşmayacağız anlamında da değil ama bir noktalı virgül gibi düşünülebilir. Çünkü evrim kuramının temel yapı taşlarını anlatmıştık daha önceki programlarda. Geride kalan ve değinmediğimiz birkaç noktayı da işte son bu seri içinde toparlamaya çalışıyoruz. Son derken kastım oydu. Daha bir e, en aşağı 4-5 program olacak bu haftadan da sonra Evrim Kuramı'nın çeşitli yönlerini e, ele aldığımız. E, bir de şöyle bir şey var, bir dinleyicimiz itiraz ediyor Evrim Kuramı'na. E, diyor ki işte Batı medeniyetlerindeki bütün hoşumuza gitmeyen e, şeyler, olumsuzluklar, Evrim Kuramı'ndan çıkmıştır. Evrim Kur'an'ın bundan e, sorumlu olmasa bile Evrim Kur'an'ı bunu destekler. İşte mesela Darwinizm olmasaydı sosyal Darwinizm diye bir şey olmazdı filan. E, şimdi bence burada e, yanlış bir akıl yürütme var ve e, geçersiz bir çıkarım var ama bu konuyu uzun boylu şu anda e, konuşmak bu programa haksızlık olur fakat Sosyal Darwinizm ve sosyobiyoloji hakkında iki hafta sonra daha detaylı bir program yapacağız. Bunu haber vermiş olayım ve Errol sözü sana bırakayım. Sen bu evrim konusuyla çok uğraştın evet. zamanında da hala da ilgilendiğin evet. bir konu nereden başlayalım? Ya işte güven çok güzel aslında. Sen bir yerden hemen şimdi başka bir yere atladık. Biraz önce konuştuğumuzdan daha farklı bir mevzu ama. Eğer uygun görürseniz ben de o tartışmaya katılmayı çok isterim gerçekten. Yani Herbert Spencer'in söylediklerinden yola çıkarak işte sosyal Darwinizm ve sanki her şeyin bütün kötülüklerin babası, anası işte Darwin'in iki tane söylediği şey, yaptığı bir, yani onlarca yıllık çalışmaymış gibi böyle bir şeyler. Bunlar galiba şeyler. Yani Darwin hiçbir zaman işte güçlülerin ayakta kaldığı bir doğal düzenden falan öngörmedi. Zaten bunu Yalnızca çevresel koşullara uyum sağlayanlardan bahsetti. Çevresel koşulları uyum sağlayanlar güçler değil, çoğu zaman uygun mutasyonlarla, uygun gen bütünlüğüyle, işte fenotipini ve genotipini değiştirebilen canlılardan bahsediyoruz. Yani bir güçten, bir güç ilişkisinden falan bahsetmek mümkün değil yani. O yüzden sosyal darvinizle, işte ya da sosyal darvincilikle evrim kuramı arasında böyle bir ilişki yok tabii ki yani. Hani bir, bir düşünce yanılgısı var burada gerçek anlamda. Ee, güçler ayakta kalır hiçbir zaman, hiçbir yani Evrim programının ne modern sentezde ne eskisinde hiç böyle bir şey söz konusu değil yani. Evet, bir de tamam, eee evet, yani başlangıçta. Evet, <gülüyor> çok teşekkürler. Bir de tabii şöyle bir şey var. Yani Herbert Spencer kendi düşüncelerini Darwin'den daha önce aslında formüle etti. Evet, Dolayısıyla... yani, <gülüyor> Belki da evet. sosyal darvincilik ismi yok ama sosyal darvinciliği oluşturan düşünceler zaten var. Darwin'den önce, evet. evrim kuramından da önce. Evet. Ee, Darwin'ı ve evrim kuramını mesul tutmak bu işten bana haksızlık hem haksızlık hem yanlış bir uslamlama gibi gözüküyor ama neyse peki e, dediğim gibi <gülüyor> ne tekrar döneceğiz. Tamam, neydi, Sen neydi, mesela yani başka bir yerinden tutalım. Yani şimdi ben hemen kısaca ha. aslında ben kanser cerrahiyim. Yani hem genel cerrahi eğitimi aldım işte ardından da uzun yıllardır yani başından bir aslında e, kanser cerrahisi diyoruz. Tabii kanser ilgi alanı e, açık. Bu arada evrim de e, son derece önemli bir ilgi alanı. Yani bilimle uğraşıp de yani e, evrimle yani evrimle uğraşmak mümkün değil yani. Zaten yani bugünkü yaşam bilimlerinin tamamı e, evrimcil olmaz. Aslında benim iddiamda iddiam derken aslında çok ciddi olarak ihtiyacını duyduğum bir şeydi. Sosyal bilimcilerin de aslında bir insan evrimi konusunda gerçekten yeterli bilgi birikimine donatma sahip olmasını beklerim yani bekliyorum açıkçası yani bir insanın varlık olarak yani bir canlı olarak nasıl evrildiğini bilmeden sosyal bilimlerle uğraşmak da çok zor bugün yani gerçekten sosyal bilimleri de son derece yakından ilgilendiren bir süreçten bahsediyoruz yani neyse evrim krom tabii yani bizim söylediklerimizin dışında bütün bu itirazlara falan filan rağmen işte her geçen gün kendini daha fazla doğru atıyor ve toplumsal hayatını ve günümüzdeki her şeyi içine daha fazla sokuyor işte. Son karşımıza çıkan pandemi zaten böyle bir sürecin sonucu aslında. Ne demek istiyoruz? Ya i̇ki tane şey var burada. Pandemiye neden olan COVID virüsünün ortaya çıkış mekanizması ve bizim onu tedavi ediş sürecimiz tamamen işte evrimin, evrim sayesinde elde ettiğimiz bilgi birikimlerinden e, yola çıkarak gerçekleştirdiğimiz şeyler. İşin başka bir yönü de işte yani Covid'in ortaya çıkış süreci de yine e, evrimsel bir süreç aslında. E, i̇nsanın e, doğal yaşamı dünyanın her yerinde sınırsız bir şekilde işgaline e, yani... Başta yani devam eden, işgaliyle devam eden bir sürecin sonucunda bunlar ortaya çıkıyor. Bu COVID virüsleriyle ilk defa insan karşılaşmıyor zaten. 2003'te de, 2012-13'te de daha önce SARS ve MERS enfeksiyonlarıyla da karşılaşmıştı. Farklı patojenler değildi bunlar. Aynı köken, aynı aileden patojenlerdi. İşte COVID, şu anda günümüzdeki COVID'de yine aynı benzer bir patojen, aynı aileden bir patojen. Bu da bu sefer yarasalarla e, insanın karşılaşması sonucunda ortaya çıkaran e, ortaya çıkan bir süreç. Aslında biz yani onlar için bir ara yani konak da değil sonuç itibariyle. O virüsler için poliz e, virüs, biz ara konak işin gerçeği. Fakat yani savunma sistemimiz ona karşı o spike proteinlerine karşı çok şiddetli bir reaksiyon veriyor ve ciddi bir enfeksiyonla karşı karşıya kalıyoruz. Enfeksiyon tablosuyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani virüsün aslında etkinliği de sorgulanır bu süreç içinde. neyse şimdi oraya gelecektim aslında da en başa döneyim ben sonuç bu ortak ata hikayesi aslında çok güzel bir hikaye yani hani üstünde defalarca durmamız gereki durmamızı gerektiren bir hikaye yaklaşık işte 4.55 milyar yıllık bir süreç yani dünyanın oluşumu ile ilgili süreç ardından işte 4.1 ya da işte yeni buluntularla yani eskiden 3.9 diyordur. bu akasta kayalıkların ortaya çıkışıyla ilgili. Şimdi i̇şte artık 4.0 diyoruz ya da bazıları 4.1 diyor canlı ya da canlılıkla ilgili moleküllerin ortaya çıkışı ortaya çıkış süreci milyar yıldan bahsediyoruz biz primatların ortaya çıkış süreci ise işte çok daha yeni 65 milyon yıl önce işte bu yukatan körfezine düşen e, göktaşının e, yarattığı kaotik ortam. E, küçük memelilerin, bir buçuk iki kilogramlık memelilerin hızlı bir şekilde evrimine olanak sağlayan bir e, doğal çevre. O doğal çevrenin sonucu da işte e, çok çok yakın bir süreç. Yani bütün dünyanın genel, genel tarihine bakarsak e, süper yakın bir süreç. Yaklaşık yedi buçuk sekiz milyon yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Yani primatlar primatların diğer maymun e, ailesinden, maymunlardan yani kuyruklu maymunlardan ayrılması işte goriller, orangutanlar ve bonobo maymunları, şempazeler ve biz yani e, homolar e, hominidler daha doğrusu e, çok yeni bir süreç. Bu süreçte tabii hızlan, yani hızlandıralım şimdi bu süreci biraz yani konuşma süremiz fazla uzamasın diye. Aslında biz bu sürece gelene kadar bir sürü yerden bir sürü gen biriktirdik yani tamam 22 bin tane genimiz var işte 46 kromuzumuzu var e, 23 e, bir tanesi eşe, 22 e, genetik yapımız büyük ölçüde bir çöklük gibi neyin çöklüğü gibi işte bakterilerin ve virüslerin artıklarından oluşan bir çöklük gibi aslında yani işe yarar e, genimiz yani neredeyse %2'si bütün bu genetik yapının e, %2'si yani bizim kullandığımız bilgi fiil kullandığımız bir çöp dışında e, ki yani işe yarar tarafları. Ya bu çöpler her canlı için bu çöpler var. Bu çöpler çöp dediğimiz zaman yanlış anlaşılmasın. Yani işe yaramaz. E, Yok bunlar antik e, işte bakterilerden antik virüslerden kaynaklanan şeyler. Doğayı genelde şöyle sınıflandırıyoruz. Yani çok basit bakteriler, arkealar ve ökaryotlar. E, biz ökaryotlara mensubuz yani. E, ama yani bu... E, bu kadar şekilci bir bakışta değil bir, e, sergilememek lazım. Çünkü bunların arasında devamlı bir sürekli bir geçiş var. Basit bir örnek söylemek gerekirse ya e, bu önemli bir şey işte bakterilerden bize arta kalan önemli e, bir kalıntı mitokondriler. O yüzden bu genleri çöp diye değerlendirmiyoruz tabii. yani bu bakteri arta e, kalan son derece değerli. Yani çöp diye yemeyeceğiz yani bu, e, bu kadar önemli kalıntıya neden dersiniz işte. Bizim enerji santrallerimiz küçük hücresel düzeydeki enerji santrallerimiz mitokondriler. O mitokondri, mitokondrileri de bir bakteriden elde ettik. Yani sonuçta rickettsiya denen tifüsün e, etkeni olan e, bir bakteriden elde ettik ya, yani prozakeyden rickettsiya, prozakeyden elde ettik. Tane zaman bunu bizden tabii daha önce e, işte paylaşım sonucu daha bizim genlerimize kadar e, uzay, uzayan bir süreç bu. Yani bizim genlerimizde yer alacak kadar önemli bir e, süreçten bahsediyorum. Yani bu tamam primatların geninde var da biz bir primatlar olarak değil memeliler olarak onları çok öncesinde almıştık zaten. E, Mitokondriyi kullanabilmek çok önemli bir şey yani bize müthiş bir ayrıcalık veriyor. Nasıl bir ayrıcalık yani bir, bir glikoz molekülünden işte 38 ATP ikisini harcıyoruz 36 ATP'lik net kazancımız oluyor yani muhteşem. Dehşet verici bir şey. Onun sayesinde soluk alıp veriyoruz. O indirgeme reaksiyonlarını gerçekleştirip enerjiyi bir şekilde e, yani yakıtı daha doğrusu bir enerjiye çevirme şansımız olabiliyor. Bu açıdan e, bakteriler ve virüsler bizim için son derece önemli. Benzer bir gen grubu da mesela Hox genleri bizim kök hücrelerimizin nasıl şekilleneceğini belirleyen büyük ölçüde işte. Daha doğrusu merkez sinir sistemi ve periferik sinir sistemi ile ilgili Hoxgen'leri de yine... Bize bir bakteri arttı. Ee, yani son derece önemli. Bizim bakterilerle ilişkimiz çok çok değerli. Ha, daha şuraya kadar gelirsek aslında zaten çok gelişmiş simbiyotik bir organizmayız. Yani e, bakterilerle e, beraber yaşıyoruz şu anda. İçimiz yani e, aynı o e, bir organizma içinde aslında çok büyük bir işbirliğinin parçasıyız. Yani o bakteriler, yoramız e, onlar tarafından, cildimiz onlar tarafından büyük ölçüde korunuyor sindirim sistemimiz artık yani her tarafta e, bakterilerin varlığı ağzımızdan e, makatımıza kadar yani cildimizle dahil olmak üzere vücudumuzun iç tarafı yani iç tarafı tamamen steril olan tarafı var e, işte bu deliklerin arasında bir sürü yol var e, ağzımız makat işte e, soluk alıp verdiğimiz e, nefes borusu falan falan ama aslında hala e, çok ciddi bir işbirliği içinde bakterilerle beraber yaşıyoruz yapamadığımız pek çok şeyi Onların sayesinde yapıyoruz. Bu son derece önemli bir süreç. Nasıl yani önemli bir süreç? Ya sindirim fonksiyonlarımız bile e, büyük ölçüde onlara bağlı. Bakterilere, e, basillere bağlı. E, bu yani günümüzdeki en önemli e, şeylerden bir tanesi. Tedavi modellerinden bir tanesi biliyorsunuz yani. Hala onların evet. yardımına muhtacız yani. Böyle bir simbiyotik ilişki tabii pek çok çok eskiye dayanan, ta orta kataya dayanan bir e, ilişki gerektiriyor. Yani ee, biz onlarla beraber, onlardan pek çok gen aldık. İşte yaklaşık 22 bin genin bir kısmı, büyük kısmı e, bu virüslerden, bakterilerden geldi gerçekten. Onların aktarımları sayesinde oldu. Ee, ha, ben de tam artık, onu, onu diyecektim. Ha. Yani senin bu işte hani bir kısmı çöplük filan dediğin ya, gen. Bir kısmı çöplüktür, gerçekten de çöplük. Çünkü artık bir yer yüzünde olmayan antik bakteriler, antik virüsler var tabii elbette. Yani hani en azından şu an için görmüyoruz. E, buzular eridiğinde abi, bir büyük kısmı ortaya çıkabilir belki. O da büyük tehlikelerden e, bir tanesi diyorsun. E, hani e, e, tehlikeli durumlardan bir tanesi olarak da o söyleniyor. Ama evet. şunu da unutmayalım yani işte e, deniz yeri bizim koabülasyon sistemimizin e, kökünü üreten yani köküne ya aslında büyük e, ölçüde koabülasyon sistemimizin fibnojen moleküllerini dayandırıyoruz. Deniz yeri onun öncül molekülünü e, sentezleyebilen e, bir canlı. İşte Peki, benzer ben, şekilde pek bu bir noktada şey ben aslında? de bir şey sorabilir miyim? Tabii yani ki. bu şimdi aşılara da bir an için geçebilirsek. Bu Hemen geçeyim, pan pandemi şeylerinde oluyor. çok önemli bir rol oynuyor. Ge geçenlerde de bu sefer kuş gribinin mesela bir ayıya geçmiş evet. olduğunu ve bunun da büyük bir tehlike salgın olduğunu söyleyen bir haberde rastladık ve hatta bunu dinleyicilerimizle de açık gazete programında tartışma fırsatı bulmuştuk birazcık söyleme. Ya. Bu da başka bir evrimle ilgili başka bir durum değil mi? Tabi çok çok doğru bir saplama doğru gözlem. Şimdi ben hızlı oraya geçeyim ben. Yani insan evrimi ayrıca anlatırız inşallah konuşuruz. Yani insanın evrimsel süreci içinde pek çok canlıdan e, elde ettiğimiz e, çok değerli pek çok e, gen parçası var. Pek çok gen var. Ama bir kısımda gerçekten yani şu anda en azından hiç kullanmadığımız işte antik e, atalara ait, antik e, ortak atalara ait e, genetik kalıntılar. Yani o anlamda çöp diye nitelendirebiliriz ama günü geldiğinde ihtiyacımız olup olmayacağını da bilemiyoruz. İşte biraz önce sözünü ettiğim şey gibi. Yani buzullar eridiğinde altından ne çıkacak? Kimlerle karşılaşacağız? Hangi bakteriler, hangi virüsler, hangi alpler, hangi mantarları göreceğiz? Büyük bir merak konusu tabii gerçekten yani gözlemli bir de, yıllarda. Şimdi gelelim yani, bir Böyle ee, bir olması aslında küçük canlılarla, bakterilerle, virüslerle falan olan iletişimimizin tarihçesinin. Yani. Evet, yani onları geri izleyebiliyoruz. Çok değişik bir. Yolculuk tarihsel yolculuk gerçekten yani evet. harika bir şey bu e, yani mitokondillerin ise e, kendi DNA yapısı var e, e, ana da anneden geçen bir DNA yapısı var ondan yola çıkarak gerçekten tarih yazabiliyoruz yani müthiş bir şey yani mitokondriyal DNA son derece son derece değerli bir parça tarihi de onun sayesinde yazabiliyoruz yani Evet DNA'ya her molekülde bulmak falan filan mümkün değil harika bir süreç gerçekten bize Tarih yazımızı olmak veren özel moleküllerden bir tanesi. Yani bu paylaşımlar son derece değerli. Ya günümüzde şöyle bir şey var. Ya şimdi bir takım e, biz artık simbiyotik bir organizmayız. Yani pek çok canlıyla beraber bir organizma içinde birlikte yaşıyoruz. Yani bunlar milyarlarca, yani tane olarak, adet olarak sindirim sisteminde artık milyon değil milyarlarca varlar yani. E, bizim dışkı diye dışarı attığımız şeyin aslında yüzde 98'i bunların atıklarından oluşuyor yani bir fil bakteri ve basillerin atıkları aslında dışkı diye dışarı attığımız şey yok. Büyük ölçüde sindirimi gerçekleşmiş oluyor yediklerimizin. Biz dışkı diye onları atıyoruz dışarı. Yüzde Geri kalan yüzde ikisi de su işte. Ya şimdi bu biraz önce Ömer Bey'in söylediği işte ayı yani bir e, N1-H1 H1-N1 virüsüyle enfekte olmuş bir ayı. Mesela bu ya da daha önce işte 2012 2013'te gerçekleşen Mersin, yani salgını sırasında Enfekte olmuş bir e, deve, e, ona bağlı olarak da işte bir insana geçiş. Ya bunlar son derece önemli olaylar. Ya neden önemli olaylar? Şundan dolayı önemli olaylar. Yani biz doğal yaşam diye bir şey ortada kal. Yani dünyayı yani öyle bir tüketim faaliyeti içindeyiz ki dünyanın her alanını, her e, gizli e, noktasını, e, her derinliğini, her yüksekliğini e, kullanma amacındayız. Yani çeşitli gerekçelerle. Yalnız keşfetmek falan filan değil. Bir ifi kullanıyoruz. Yani daha da çok daha çok da bu tüketim faaliyetlerini esas olacak maddeleri aramak için işte aley yani neyse onlar madde maden onları aramak için ya da işte genişleyen sosyal çevrenin bir şekilde bu çevrelerde hiç daha önce elde edilmemiş yerlerde insan toplumunun yaşantısını sürdürebildiğini gözlemliyoruz. Yani Açıkçası gezegene müdahale ediyoruz her anlamda. Bu gezegene müdahale sırasında karşımıza pek çok yeni e, işte bakteri, virüs olsun, e, onlarla ilgili yeni olaylar gündeme geliyor. Yani onlar bizim için e, savunma sistemimiz açısından son derece yeni vakalar. E, i̇şte bu hep bunlar zaten problem olanlar da bunlar. Esas yani bu pandemi sürecinde de zaten başımıza gelen şey e, büyük ölçüde bundan kaynaklanıyor. Yani bunun, yani bunun bir laboratuvardan çıkmasına falan gerek yok gerçekte. Ya biz zaten o laboratuvarları kendimiz oluşturduk bu açıdan. Yani hiç girilmeyecek yerlere, hiç evdeymeyecek yerlere elde edirdik, girdik. Oralardaki yaşamı alt üst ettik. Hiç temasımız olmayacak, pek çok canlıyla temas edebilir hale geldik. Biz zaten doğayı artık çılgın bir laboratuvar yani çılgın bir bilim adamının laboratuvarı gibi işgal ediyoruz yani. Hani doğaya hiç saygımız olmadığı için başkalarının yaşam alanlarına falan filan, e, doğayı artık büyük bir laboratuvar haline getirdik. Yani bunları, bunların ortaya çıkmasının için komplo teorilerini falan bir takım insanların işte e, laboratuvarlara girip de şunu şunu elde edelim falan demesine gerek yok. Biz zaten onun fazlasıyla yapıyoruz yani. Yakın bir gelecekte işte e, 14 milyarlara doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz. 14 milyarlara geldiğimiz zaman çok daha büyük bir Doğa parçasını işgal ediyor, işgal ediyor olacağız açıkçası ve çok evet. daha bir doğa parçasını kullanmaya başlayacak hale geleceğiz yani her geçen gün daha fazla yerlere girip çıkacağız. Ya marine çukuruna inemiyorduk, marine çukuruna ineceğiz. Yani o o benzer büyüklükteki derinlikteki çukurlardan işte bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Yani yeni madenler elde etmeye çalışıyoruz. Yeni işte, ya çılgın bir faaliyet bu yani. E, yani biz, bir yandan tükenmek üzere olan yani altıncı yok oluşuna doğru hızla giden bir gezegen var. E, doğal çevre var daha doğrusu bu açıdan. E, doğal şey, bizim açımızdan bu yok oluş gerçekten. Ama bir yandan da işte insanlık e, var hızıyla, bütün gücüyle e, bu yok oluşu körükleyecek her türlü eğlenmelik içinde işte bu süreci e, sürdürüyor. Yani işte pandemi e, sırasındaki sorun da böyleydi. Benzer bir sorundu. Bu enfeksiyon... Aslında çok ölümcül falan filan bir enfeksiyon değil gerçekte bizim açımızdan. Ama bizde oluşturduğu reaksiyon açısından çok ciddi bir problem yaratıyor. Yani böyle dehşet ne bileyim işte bir veba gibi değil. Yersinia ya enfeksiyonu gibi değil. Enfestasyonu gibi değil. Bu oluşturduğu reaksiyon yani vücudumuzdaki savunma aşırı savunma reaksiyonu bize etkiliyor. Aslında bu aşıyla ilişkili şeyler de büyük ölçüde e, karışmış durumda. Yani şundan dolayı karışmış durumda. E, i̇ki türlü aşı e, bulduk. İnsanlık bu e, işte pandemi sürecinde. Ya pandemi sürecinde temel olan sorun şuydu. Çok sayıda insan bu aşırı savunma reaksiyonu sonucunda soluksuz kalıyor. Hastalığın belirtileri. Soluksuz kalan insanlar hastanelere başvuruyor. Yani şimdi evlerinde soluk alıp vermeye yönelik alet olmadığını göre alet edevat bakın sistemi olmadığı bir herkes bir anda hastaneye başvuruyor. Çok fazla sayıda insanın hastaneye başvurması sonucunda oluşan bir tıkanıklıktan ve bakımsızlıktan bahsediyoruz. Temel sorun bu. Virüsün ya yani baştan aşağı öldürücü olması çok güçlü bir ölümcül niteliğe sahip olması falan filan değil değil aslında. Büyük ölçüde olguların büyük kısmı hayatta kalacaktı bir bakımda. Ama hastaneye ulaşan insan sayısının çok fazla olması, hastanelerin tıkanması, yığılması. İşte ölüm sayısını arttırıyor. Buna evet. bağlı sekonder ölümler evet. de artıyor. Bir iki dakikamız kaldı bitirmeye. Tamam hemen bağlayacağım. Şimdi iki tane aşı bulduk. Bir tanesi inaktif aşı. İşte bizim başlangıçta Çin'den ithal ettiğimiz ve sonra da kendimizin ürettiğini ettiğini iddia ettiğimiz aşı. İkincisi de mRNA aşıları. mRNA aşıları aslında tamamen bu bizim evrim sürecimizle ilişkili bir şey. Ne yapıyoruz abi? Dışarıdan bu virüsü spike proteinini savunma sistemimizin tanımamasını, daha doğrusu reaksiyon vermemesini sağlayacak bir messenger RNA parçasını kendi vücudumuz içine alıyoruz. O messenger RNA parçası, küçük partikül, gidiyor ribozomlarda yeni messenger RNA'lar üretiyor. Biz de bu sayede o spike proteinlerine karşı aşırı bir reaksiyon göstermiyor, göstermiyoruz, aşırı savunma reaksiyonu göstermiyoruz. Şimdi e, bu aşırı savunma reaksiyonu göstermemek enfeksiyonu geçirmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Ama ölümcül düzeyde geçirmeyeceğimiz anlamına geliyor. Aşı bu açıdan son derece değerli ve inanılmaz bir aşı. Yani mantık olarak süper. Aslında biz bunu kanser tedavisinde de kullanıyorduk. Yani kişiye özel kanser tedavisi diye bir laf vardı ya. İşte aslında o buradan kaynaklanıyordu. Yani savunma sisteminin kanserin nedenlerinden bir tanesi de, işte basit nedenlerinden bir tanesi de, Savunma sisteminin güçsüzlükleri yani yetersizlikleri bazen de savunma sistemi kanserli hücreleri ya da işte çoğalmakta olan kontrolsüz bir şekilde çoğalmakta olan hücreleri tanıyamayabiliyorlar. Onu gidermek için kişiye özel tedaviler üretiyorduk. İşte böyle mRNA parçalarından oluşan bir tedavi bütünlüğü içinde şahsın savunma sisteminin işte kanserli hücreleri tanıyabilir hale gelmesini sağlıyorduk. Son derece önemli bir tedavi modelitesi. Ha daha yaygın olarak kullanamıyoruz. Pahalı. Kişiye özel olduğu için de çok uzun bir süreç gerçekten. Yani bunu hazırlamak işte onu rutin hale getirmek de zordu. Aslında tam da işte bu kanserle ilgili şeyler gündemdeyken tedavi modeliteyle gündemdeyken hala gündemde onlar aynı zamanda. Bu pandemi e, gerçekleşince o, o mantıktan hemen bir aşı ürettiler ve müthiş bir başarı elde etti bu aşı. Süper bir şey. E, aşı meselesine gelince, aşıyla bu hastalık meselesine gelince, ya aslında bu e, virüs enfeksiyonu vücudumuzda oluşturduğu bir sonuç e, işte e, aşı, ister aşıya bağlı ister hastalığa bağlı problemler. Bunların elbette bir yüzdesi var, e, bir ilişki içinde bunlar yani, direkt buna bağlı diyemiyoruz. Ama bu virüsün e, oluşturduğu reaksiyon bizde problem, çeşitli problemler yaşamamıza neden oluyor. Yoksa virüs tek başına kendisi gidip de işte bu miyokardit, endokardit işte periferika yani vasküler sistemde yani periferdeki damarlarımızda çevresel damarlarımızda problemler yaratma yeteneğine sahip değil. Bizim reaksiyonumuz aşırı reaksiyonumuz böyle şeylere neden oluyor. Bu reaksiyonu kontrol altına almamız gerekiyordu. Aşı sayesinde aslında ciddi anlamda bu reaksiyonu kontrol altına alabilir hale geldik. Çok değerli aşı bu da eski öğrendiğimiz evrimsel bilgilerimizden yola çıkarak. Elde ettiğimiz bir sonuç. Bu son derece önemli bir sonuç. Hani artık bunu da bunu da kullandı insanlık. 7 milyon biliyorsunuz yaklaşık 7 milyon kişinin öldüğü sekonder ölümlerle birlikte bunun iki katına varan bir ölümün yani işte 15 milyon civarında bir ölümün olduğu söyleniyor. Hani sayısını çok daha arttırabilirsiniz. İşte hastaneye ulaşamayanlar falan filan. Başka hastalıklar nedeniyle o sırada hastaneye gelemeyenler desiniz. Nereden baksanız bir 50 milyon ulaşırsınız. Evet. Böyle küresel bir enfeksiyonun 50 milyon kayıpla üstesinden gelinmesi müthiş bir şey. Ha günümüzde hala devam ediyor, evet devam ediyor gerçekten. Bu viral enfeksiyon hala yani bir endemik özelliği var. Pandemi o pandemi aşamasını geçtik artık. Kitlesel pan yani o süreç geçti ama yerel yerel bir sürü yerde yeni varyantlar, yeni enfeksiyonlar yaratıyor gerçekten. E, bu konuda bu aşı e, için ayrı bir program yapmak lazım herhalde size evet. tavsiyem o. E, gerçekten çok çok değerli bir teknoloji ve hani e, insanlık açısından da son derece önemli. Aslında gelecek açısından da bizim için son derece önemli. Çünkü e, işte söyleyeceğim şeylerden bir tanesi oydu güven. Yani avcı toplayıcı bir bünye, avcı toplayıcı bir vücut, onun için evlenmiş bir vücut. Bambaşka bir sosyal hayat yaşıyoruz günümüzde. Evet. Yedim, Kay, e, sürekli bitirdik sonra... Erol Bey. E, ha, pardon. Daha özür dilerim kusura bakmayın. geliştiremedim. <gülüyor> çok heyecanla anlattım e, ama yetiştiremedim. E, <gülüyor> <sağ> <gülüyor> yani Ama hani kıssadan hisse olarak aslında bu evrim kuramının getirdiği bilgiler bugün pandemi gibi bir şeyle karşılaştığımızda da aslında birden e, çok faydalı hale gelebiliyor. Ya aslında Diyan. bütün zaten onun sayesinde abi yani modern sentezin sayesinde bu hale gelebildik. Evet. Yani. evet. Yani bütün evet. bu genetik bilgi nereden çıktı abi yani sonuçta 1930'larda işte o adamın keçi yani meyve sinekleriyle yaptığı çalışmalar bunun kökü. Yani o modern sentezin kökü işte evet. onun kromozomlarını ayrıştırması falan filan. Evet. Dock <gülüyor> e değerli çalışmaları. Evet. evet. Çok önemli tabii ki. Öyleyse yani de... bunlara ulaşamazdık. Evet, böylece de bitirelim. Çok teşekkürler. Bugün i̇yi, iyi, iyi, iyi. konuğumuz kanser cerrahisi uzmanı Profesör Hasan Erol Eroğlu'ydu. Ee, evrim kuramı tartışmalarına önümüzdeki haftada da devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Erol. Sağ ol Güven, çok teşekkürler. Çok Olay teşekkürler. Edin. Görüşmek üzere. Bağlıyorum, Görüşmek üzere.